Bir Açık Yeşil programı başlıyor. Ben Ömer Madra ve Ümit Şahin'le her zaman Ümit Şahin başlardı. Bugün ben başlıyorum. Çünkü genellikle yaptığımız gibi e, bu COP gibi toplantı uluslararası toplantıları kapsarken bu şekilde hangimiz öbür taraftaysa öbürü başlıyordu. Şimdi Ümit Şahin e, iklim Şurası'nı takip etmek üzere Konya'da bulunuyor. Oradan bağlanıyoruz kendisine kısa bir zaman içinde de dinleyicimiz Işıl Kara Elmasa da teşekkür ederek başlayalım. Günaydın Ümit. Merhaba. Günaydın Ömer abi. Herkese merhabalar. Ee, evet, evet, kongre nasıl i̇ktim gidiyor? Kongre, biraz bizim Türkiye'nin kopu gibi bir şey oldu. O yüzden böyle kop bağlantısı gibi yapıyoruz. Evet. Ee, şimdi aslında iktim şurası devam ediyor. O yüzden e, detaylarını sonucunu neler olup bittiğini haftaya bütün ayrıntılarıyla zaten konuşuruz ben şimdi toplantıdan çıkarak bağlandım programa şu anda komisyon toplantıları devam ediyor kısaca bugün hani burada ne yapılıyor İimkürrası ne amacı ne biraz ondan bahsedeyim isterseniz isim şurası Çevre Şehircilik Susuz Bakanlığı ve yeni ismiyle Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlendi biliyorsunuz. Türkiye Ekim ayında işte 6 yıllık bir gecikmeyle Paris Anlaşması'na taraf olmuştu. ve ardından da 2053'te net sıfır hedefini açıkladı. dolayısıyla şu anda Türkiye'nin önünde çok acil bir ev ödevi var. O da COP27'ye kadar yani bu senenin Kasım ayına kadar ulusal e, katkı beyanını NDC dediğimiz Paris Anlaşması altındaki işte azaltım e, yükümlülüklerini ve diğer eylemlerini güncelleyerek bildirmek zorunda. Dolayısıyla çok az yani işte 8 ay falan bir zaman var ve bütün bunlar için çok kapsamlı bütün politika alanlarında politika öncelikleri geliştirmek gerekiyor. Hem 2030'a yönelik yani Ulusal katkı beyanı 2030'a kadar olacak, 2030'a yönelik hem de 2053'e yönelik bir yol haritası çıkartılması gerekiyor. Bunun için şu anda Çevre Bakanlığı'nın koordinasyonunda bütün kurumlar, bütün bakanlıklar, UNDP'nin yani Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü'nün ve Dünya Bankası'nın da anladığım kadarıyla içinde bulunduğu pek çok kurum, Türkiye'nin olası karbonsuzlaşma, e, patikalarını çıkartıyorlar, modellene çalışmaları yapıyorlar. İşte bizim İstanbul Politikalar Merkezi'nde yaptığımız gibi e, bir takım e, bağımsız kuruluşların yaptığı çalışmalar da var ve işte pek çok bilimsel çalışma var. Dolayısıyla bunları bir araya getirmek ve buradan bir yol haritası çıkarmak için e, Türkiye'nin ilk İklim Şurası e, toplandı. E, aslında İklim Şurası 27 Aralık'ta başladı. 27 Aralık'tan itibaren e, işte 21 Şubat'a kadar e, çevrim içi toplantılar yapıldığı internet üzerinden. E, bütün komisyonlar e, online toplandılar. Ardından işte 21-25 Şubat arasında pazartesi günü başlayan Konya'da, şu anda Konya'dayım ben onu da e, söylemedik galiba baştan, Konya'da e, bu isim Şurası yüz yüze e, yapılıyor şimdi. E, yapısı şöyle, İsim şurasında bütün bakanlıklardan aşağı yukarı, yani konuyla ilgili olan bütün bakanlıklardan, ee, çok sayıda bürokrat katılıyor. Onun dışında e, sektör temsilcileri katılıyor. Yani sadece siyat-missiyat işte, siyat gibi e, sektör örgütlerinin e, temsilcileri de değil. Onlar var ama onların yanında şimdi büyük firmaların temsilcileri de e, var. İşte ne bileyim otomotiv sanayicileri var. E, çimento sanayicileri var vesaire. Yani özellikle bu karbonsuzlaşmadan etkilenecek olan büyük sektörler temsilcileri burada. Artı e, akademisyenler, çok sayıda akademisyen var ve sivil toplum örgütleri var. Sivil toplum örgütleri <gülüyor> sayı olarak e, yeterli olmasa da e, en azından iklim değişikliğiyle ilgili e, yakından çalışan pek çok kuruluştan insanlar var. Ama hani sayısını bilmiyorum. Belki haftaya daha net konuşuruz. E, ama davet edilmeyenler de var. O yüzden e, çok sayıda bu konudan e, şikayet olduğunu da duyduk. E, ama sivil toplumda hani dış, dışlanmış değil, onu da e, söyleyelim. Özellikle Avrupa İklim Vakfı'nın, işte KEN, e, Europe'un ya da işte e, isim Eylem Ağı'nın, Türkiye Temsilciliği vesaire e, pek çok dernek e, burada, temsilcileriyle buradalar. E, dolayısıyla hani gerçekten e, belli bir düzeyde katılımcı olduğunu söyleyebiliriz. E, komisyonlarda 6-7 tane komisyon var. Dışarıda e, Sere gazı azaltım e, bir ve iki, iki tane sere gazı azaltım komisyonu var. Birincisi enerji ulaştırma ve e, sanayi ile ilgili e, benim birisi e, bulunduğum komisyon. Birinci azaltım komisyonu. İkinci azaltım komisyonu atıklar işte ormancılık ve binalarla ilgili. E, o başka bir salonda toplanıyor. yeşil finansman ve karbon fiyatlama e, ile ilgili i̇şte bu karbon vergisi vesaire o konuyla ilgili bir komisyon var. Onun toplantıları e, da çok sıcak geçiyormuş diye duydum. E, uyum komisyonu var, Yerel Yönetimler Komisyonu var, e, bir de e, Göç Adil Geçiş ve diğer Sosyal Politikalar Komisyonu var. Bir de son olarak daha sonradan eklenen Bilim ve Teknoloji Komisyonu var, onu da TÜBİTAK e, koordine ediyor. Dolayısıyla işte bütün bu komisyonlar 3 gün boyunca, pazartesi günü başladı, Bugün sonuncu gün komisyon toplantılarının. Bugün bütün gün devam edecek ve komisyon toplantılarının sonucunda bütün bu saydığımız politika alanlarında politika öncelikleri belirlenecek ve bazı eylemler belirlenecek. Bunlar her komisyonun içinden belirlenen bir yuvarlak masa var. Oraya sunulacak. Bu aradaki fark biraz şöyle bir şey. Mesela bizim komisyonda yaklaşık sanırım 80 kişi falan var. Ee, bunun içinden bir 30 kişi e, yuvarlak masa, yuvarlak masa ağırlıklı olarak e, devletten oluşuyor. E, mesela ben yuvarlak masada yokum, e, ama bir iki akademisyen de var gördüğüm kadarıyla. Yuvarlak masaya bunlar gidecek, orada bir son e, şeyden geçecek, e, düzeltmeden geçecek herhalde, tam bilmiyorum ne olacak. Perşembe günü ve Cuma günü de bütün bir ko komisyon üyelerinde katıldığı bir oylamayla işte. Ee, bir sonuç bildirgesi çıkacak ve bu sonuç bildirgesi yani iklim Şuurası'nın sonucu Türkiye'nin bundan sonraki e, iklim politikalarını belirleyecek diye umuyoruz. Ee, yani yapı bu ama e, tabi burada çıkan sonuçlar hükümet politikalarına ne ölçüde yansıyacak, yansımayacak bunu zaman içinde e, göreceğiz. Bir de tabi çıkan sonuçlar ne kadar doyurucu olacak bunu da göreceğiz e, cuma günü. Bir tek şunu söyleyebilirim, komisyon toplantılarında bayağı ciddi e, şey çalışıyoruz ve belli e, şeylerin, e, şimdi bocu vermeyeyim e, ara e, noktada ama belli şey önemli noktaların e, politika önceliklerine girmesi, yanlış olanların çıkması için bayağı çaba gösteriyoruz. Şimdilik başarılı da olduk sayılır bazılarında. E, dolayısıyla bakalım ne olacak e, böyle. Türkiye'nin evet. politikalarını belirleme süreci devam ediyor. Devam yoğun olduğu anlaşılıyor. Ben bir ufak şey, seni azat dediğim birazdan ama bir tek şey sormak istiyorum. Bu çok önemli bir rapor yayınlandı. Global Energy Monitor'ın GEM, küresel enerji takipçisi deniyor. Ve bu bütün bu hengame içinde Paris İklim Anlaşması'nın ve bütün şimdiye kadarki taahhütlerin aksine dünyada doğalgaz projelerinin muazzam bir artış gösterdiğini dünya çapında boru hatlarına doğalgaz boru hatlarına yönelik bir gelişme olduğunu söylüyorlar. Buna gelişme denirse 159 ülkenin inşaat aşamasında olan planlanan ve iptal edilen gaz boru projelerinin özetlendiği bir tablo da var. Buna göre Türkiye'de Küresel ölçekte geliştirilen bu boru hattı sıralamasında 32. sırada yer alıyormuş. Hiç fena değil. Ve yani günümüzde işletmede 10 bin kilometre uzunluğundaki boru hattı Türkiye'de. Planlama aşamasında da daha bir 734 kilometrelik boru hattı projesinde yer alıyormuş. Yani bu, bu konuda neler hiç konuşuluyor mu böyle bir şey? Önemli bir gelişme bu. Doğalgaz e, şimdi şöyle bir tartışma oldu. Doğalgaz ve nükleer enerjinin e, işte değişikliğiyle mücadelede öncelikli olması gerektiğine dair bir e, politika öncelik maddesi vardı. E, çok uzun bir tartışmadan sonra da onu çıkarttırdık. Yani e, doğalgazın ve nükleerin e, iklime çözüm olmayacağını e, burada çok uzun tartıştık. Bir e, Dolayısıyla doğal gazza bir vurgu şimdilik yok. Başka bir komisyonda yapılmadıysa, bizim komisyondan bir doğal gaz vurgusu çıkmıyor en azından. Ee, ama şöyle bir şey, şöyle bir genel yorum yapayım. Ee, şimdi buradaki temel mesele şu: ee, Devlet, hükümet, e, 2053'te net sıfırı ilan etti ve bakanlıkların önüne bunu e, uygulayın diye verdi. Bakanlıklar. Kendi mevcut politikalarıyla 2053'ün e sıfıra düşme hedefinin arasında büyük bir uyumsuzluk olduğu için yani e, çünkü gerçekten biliyorsunuz Türkiye'nin enerji politikası, enerji strateji belgeleri ulaştırma politikası net sıfıra götürmüyor Türkiye'yi. Dolayısıyla bunu nasıl yapıp da e, e, mevcut bakanlık politikalarını uyumlaştırabileceklerini şu anda düşünüyorlar. Yani burada bir e, tabii e, şey de var, bir direniş de var, e, mevcut durumu devam ettirmeye çalışma durumu da var. E, evet. Ama en azından bütün şeylerin, e, bütün kurumların bu net sıfır tırnak içinde talimatını gördüğünü e, ve aldığını söyleyebilirim. Yani bu e, yoruma açık bir şey söylüyorum ama e, hani bir top direniş yok onu söyleyeyim. E, yani en azından bunu nasıl yapacaklarını kara kara düşünüyorlar diyebilirim. Dolayısıyla doğalgazın da burada kısa vadede artacağı kesin zaten yani onu daha önce de tartışmıştık yine konuşuruz daha sonra ama kısa vadede kömürden çıkış nedeniyle bir miktar artacağı kesin ilk evet. 10 yılda ama sonrasında gazın da geleceği olmadığını aslında herkes biliyor. Ama bile bile neden yeni doğal gaz boru hatları yapılıyor? Bunlar ayrı tartışmalar. Tam anlatmak istedim. Tutarlılık meselesi tabii. Yani evet. bunun yaptığınız bil, şeyin 10 e, sene sonraki hedefinizle tutarlı olması lazım. Ama tutarlılık sağlamak bu aşamada çok zor çünkü Türkiye çok gecikti biliyorsunuz. İklim politikası yapmakta çok gecikti. Paris'e çok uzun süredirendi ve şimdi bu kadar kısa sürede bütün politikalarını değiştirmek için. E, bir de şey de var, şirketlerin de tabii sürekli kendilerine yonttuğu bir durum var doğal olarak. Yani buradaki bütün sektör temsilcileri kendi sektörlerinin zararını azaltmaya çalışıyor. Böyle çok yönlü bir mücadele var ama sivil toplumda aktivistler de en azından kendi bulundukları komisyonlarda en doğru sonucun alınması için çalışıyorlar. En azından bunu söyleyebilirim şimdilik ama Cuma günü sonuç çıktıktan sonra haftaya, bütün detaylarıyla eleştirilerimizi ya da e, şeylerimizi değerlendirmemizi yapalım. Evet. Peki o zaman ben seni bu noktada e, aza dediğim Tamam, ben de komisyona ee, geri döneyim. Komisyona geri dönmeni sağlayalım. Ben de senin de söylediklerin üzerinden bir miktar daha e, şeyleri konuşayım. Bu gaz e, meselesinin dünya çapında savaşlara bile sebep olacak bir durumu varken evet. Bunlar nereye götürecek bizi? Onu biraz daha konuşmaya devam edelim. Bu arada Kuzey Akım 2'yi de durdurdu Almanya mesela. İlginç gelişmeler de oluyor. Evet. Doğal gaz meselesinde. Evet. Çok teşekkür ederiz Ümit. Görüşmek üzere. Haftaya görüşmek Bakalar üzere. Bakar çalışmalarında. Evet Ümit evet, Ne Konya'da yapılan iklim Şurası komisyon toplantısından ve genel Şura'dan bilgiler verdi bize. Bugünkü program biraz böyle kop takipleri gibi sene e, her sene e, bir kere takip etmeye çalıştığımız uzun yıllardan beri, 20 küsur yıldan beri takip etmeye çalıştığımız gibi iklim zirvelerinde olduğu şekilde bir takip daha yaptık. Konya'dan haberleri daha sonra değer, etraflıca çıkacak sonuçları da değerlendirme imkanını buluruz. Ben şimdi şeye, bunun e, bu konuşmamızın ardından kaç önemli husus var bu şey Global Energy Monitor GEM yani küresel enerji takipçisi diyorlar kendilerine onların yeni raporu dünya çapında yankı yaratması beklenen bir şey ve Türkiye açısından da da aynı şekilde etkileyici olması beklenen bir şey buradaki önemli bir nokta var mesela Uluslararası Enerji Ajansı'nın IEA doğal gaz tüketiminin önümüzdeki birkaç yıl içinde zirveye peak noktasına ulaşması ondan sonrasında da fosil yakıttan hızla yenilenebilir enerjiye geçiş olması gerektiği yolunda önemli raporları vardı. Şimdi burada çok son derece önemli olduğunu düşündüğümüz bir şey var. 2021'de dünyanın bazı bölgelerinde yaşanan iptallerin ve gecikmelerin başka yerlerde özellikle Asya'da yaşanan hızlı gelişmelerle dengelendiğini yani bir takım iptal etmelerle fosil yakıtlara yavaşlatalım, durduralım filan ve verilen katkı beyanlarına uygun şekilde yapalım. İşte 2000 Türkiye için konuşacak olursak 2053'te sıfır, net sıfıra ulaşalım derken 2021'de özellikle Asya'da olmak üzere başka bazı ülkelerde, Amerika da dahil buna maalesef hızlı gelişmelerle dengelendi bu acı iptaller ve gecikmeler ve bunun son derece tehlikeli bir durum olduğunu söylüyor yeni rapor işte. E, GEM raporu, Küresel Enerji Takipçisi Kuruluşu'nun raporunu yani bu çok ciddi bir araştırma. Bu tehlikeli durumun Uluslararası Enerji Ajansı'nın net bir şekilde söylediği bir şey vardı. Bir buçuk derecelik artışla net sıfır emisyon senaryosuyla uyumlu olmadığını ortaya koyuyor. Yani bu doğal gaza ya da gaza verilen gaz verilmesinin diyelim de, tabir caizse eğer bu gaza basmayla beraber gene tabir caizse söyleyelim o zaman bir buçuk dereceliğin aşılmaması endüstri çağına göre bir buçuk derecelik artışla sınırlama taban tabanını, tabanını uyum, sen e, emisyon senaryolarıyla uyumlu olmadığında ortaya koyuyorlar. Bu e, gayet tehlikeli ve kaygı verici bir gelişme. Bu, bunun e, Jessica Corbett de Common Dreams'de aynı konuyu yazmış bu şey raporun adı da Pipe Dreams aslında. Boş, boş hayaller anlamına da gelir. Boru hayalleri diye de okunabilir. Yani bu o, neredeyse yarım trilyon dolarlık gaz boru hattı gelişme halinde. Bunun ekonomik olarak da e, hiçbir anlam ifade etmeyeceğini çünkü dünya bir yandan eğer yenilenebilir enerjiye geçecek ise ve bunun taahhütlerini veriyor ise hiçbir ekonomik olarak da bir anlam ifade etmeyeceğini çünkü bunların hepsinin kapatılmak zorunda kalacağını açıkça ortaya koyuyor. Şimdi buna rağmen, bu temel gerçekliğe rağmen neredeyse yarım trilyon dolar tutarındaki muazzam bir sermayenin Gaz buruatları inşası için kullanılmakta olduğunu göstermek akıl durdurucu bir sorun ve dünyanın birçok yerinde çeşitli kuruluşlar kampanyalar ve sık sık dikkat ettiğimiz sözlerini raporlarını anlatmaya çalıştığımız bilim insanlarının bir çoğunun da net olarak karşı çıktıkları bir şey yani bu Salı akşamı çıkan raporun inanılmaz bir gaz endüstrisini geliştirme ve insanlığın bütün planlamasını, iklim ve mali riskleri göze alarak bunlara rağmen büyük bir gaz şey içine geldiğini hevesi içine girmiş olduğunu açıkça ortaya koyan bir rapor var. Çok endişe verici. Mesela Carbon Tracker gibi bir kuruluşta eee beklenenin enerji geçişinden yenilenebilir enerjiye geçişle ilgili bağlantılı değişikliklerin son değişikliklerin sonucu olarak bu eldeki şeylerin para etmeyeceğini ve bir mali krize yol açacağını da söylüyor Carbon Tracker adlı kuruluşta. Ve yani e, dünya çapındaki bu 71 bin kilometreye yakın 71 bin kilometrelik bir A haline getiriliyor. Damar A böyle işte. Tıkanmış damarlar kalp krizi geçirebilir dünyada. Ben de bunu eklemiş olayım. Bunun 44 fazlası ya da yani 44 binden fazla bir mil anlamına da geliyor. Ve Yeniden de 122.500 kilometreye yakın inşa öncesi gelişme. Yani 485-486 milyarlık, yarım milyar dolarlık bir risk, mali riski de ortaya atıyorlar. Bu inanılır gibi görünmüyor. Birinci sırada Çin geliyor. ikinci sırada Hindistan. Sonra Brezilya'yı görüyorum. Arkasında Amerika Birleşik Devletleri. Sonra Rusya. Sonra da Avustralya var. Bunlar böyle intihar ve cinayetle karışık bir projenin peşindeler. çeşitli sivil toplum kuruluşları, çevre kuruluşları bunu açıkça ortaya koyuyorlar. Fiji bir durumun işareti var. Bunu bu felaket Tablosunu bir de devasa başka raporla sabahli'nin açık gazetede biraz değinme fırsatını bulduğumuz bir başka raporla biraz daha üzerinde durarak şey yapayım tamamlayalım bu açık yeşil programını Ümit'ten Ümit konuşmadan arta kalan zamanda yani e, beklenen ama daha Mart'ta yayınlanması düşünülen şeyin önden gelen IPCC yani hükümetler arası iklim değişikliği 6. değerlendirme raporunda iklim krizinin yapılan bütün verilen sözlere bütün iddialara hükümetler siyasi liderler tarafından yapılan şunu da yapacağız bunu da yapacağız işte iyi yoldayız filan. Diye değerlendirmelerin aksine iklim krizinin etkilerinin daha kötüye gittiğini söyleyen kapkara bir rapordan bahsediyoruz. Dünyanın da sık sık tekrarlamaya çalıştığım gibi şahsen en yetkili bilim insanlarından oluşan bir heyetin bütün dünya ülkelerinin e, harfiyen izledikleri satır satır izledikleri bir e, sürecin iklim Birleşmiş Milletlerin iklim baş iklim konusundaki baş danışman grubunun hazırladığı rapor yani uyum ne kadar sağlanabilir filan çok karanlık bir şey çıkıyor ortaya yani işte 1850 ile 1900 yılları arası esas alınıyor taban olarak bir yarım yüzyıllık 2010 ile 2019 yılları arasında o 1850-1900 dönemine kıyasla küresel ısıtmayı yaklaşık 1.1 derece Celsius santigrat artırdığını ve küresel ısıtmanın gelecek 20 yıl içinde 1.5 derecelik bir artışı kesinleştiriyor. Hatta bu da aşılmasının beklendiğini söylüyor. Bu duyabileceğimiz en berbat haberlerden biri. Çünkü Paris İklim anlaşmasında da 1.5 yani ter, iki derecenin altında tutmalıyız yüzyılın sonuna kadar 2000 yüze varana kadar ama tercihan bir buçukta e, tutulması çok hayatidir demelerine rağmen bu rakamın yakında aşılması bekleniyor. Yani Antonio Guterres Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri e, bunun kırmızı çizgi yani insanlık açısından kırmızı kod diye ilan etmişti durumu. Ve onun bu raporun detaylarına daha sonra bakıp sizinle de paylaşacağız elbette çeşitli programlarımızda ama e, yani iklim değişikliği tartışmasız bir biçimde deniyor. İnsan faaliyetlerinin sonucudur bu net olarak ortaya çıktı artık. Yani şirketlerin kar hırslarının sonucu ve 1.1 derecelik artış seviyesindeki güncel küresel ısıtma nedeniyle dünya genelinde yakıcı sıcaklıklar, kuraklıklar, taşkınlar gibi ve yani bunları da takip edecek işte bütün daha önce yıllardan beri bir 20 küsur yıldan beri konuştuğumuz şeylerin hepsi de bilimsel raporlara dayanıyordu zaten onların bir toplu son özeti niteliğinde onların hepsinin artacağını Aşırı sıcaklıklar ve kritik eşikleri de devrilme noktalarını yani buzulların erimesinde yılda yaklaşık gigaton ya da milyar ton düzeyindeki artış hakkında da uyarılarda bulunuyor. Yani iklim sistemi kontrolden çıktığı zaman bir daha geri döndürülemiyor. Ani yanıt deniyor buna. Ani tepki veriliyor ve karmaşık bir sistemler şeyi bu. Yıllarca konuştuk bunu ve konuşmaya da devam edeceğiz. Bu özel rapor ısınmanın bir buçuk derece seviyesinde kalması durumunda dahi dünyanın şiddetli iklim etkileriyle karşı karşıya kalacağını iki derece seviyesinde ve daha yüksek seviyelerde çok çok daha kötü bir hal alacağını altını çizerek vurguluyor rapor. Bu dünyanın en büyük bilim heyetinin raporu olduğunu bir kere de altını çizerek belirteyim ve o zaman türler yok olacak bölgesel iklim ve bitki örtüsü kaybolacak gibi insanlar ve birçok hayvanlar açısından gıda güvenliğini de içeren çok ciddi sonuçlar barındıran ve burası en önemli iki kelime geri döndürülemez geri dönülmez etkilere yol açabileceği için böyle bir durumla karşı karşıyayız derhal ve hızla e, harekete geçilmesi gerektiğini bundan daha açık olarak ortaya koyan hiçbir şey olamaz. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Hatırlanacağı yüze bu konuda en büyük mücadeleyi verenler Fridays for Future gibi gençlik iklim hareketi iklim adaleti hareketi de 25 Mart'ta dünya çapında bir grev çağrısında bulundu. Hazırlıklar o yönde yapılıyor. Yani bütün kıyı bölgelerinin taşınması gerekecek gibi çok ilginç ve korkunç Ürkünç detaylar var ve şimdi hemen harekete geçilmez ve hiçbir şey yapılmazsa bunun maliyetinin inanılmaz boyutlara varacağı da gene bu bilimsel raporda var. İşte öyle bunları da konuşacağız. Bir açık yeşil programı daha sona erdi. Hoşçakalın.